her skin is white and i'm light as the sun so holy light shines on the things you have done so i asked him how he became this man how did he learn to hold fruit in his hands and where is the light? When I needed the light I fell to my knees And I wept for my life If he had have stayed You might understand If he had have stayed You never would have taken my hand He wrote I'm low Please send for me But I am broken to and spoken for Do not tempt me And where is the lamb that gave you your name? He had to leave though I begged him to stay Begged him to stay in my cold wooden grip Begged him to stay by the light of this ship Me fighting him, fighting life, fighting dawn And the waves came and stole him and took him to war He wrote, I'm broke, please send for me But I'm broken too and spoken for Do not tempt me Forgive me, hearer, I cannot stay Cut out my tongue, there is nothing to say Love me, oh Lord, he threw me away He laughed at my sins in his arms, they must stay We write, that's all right I miss his smell We speak When spoken to And that suits us well That suits us well That suits me well Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da bir sinefilde daha canlı yayında beraberiz. Ben Melis Behlil. Ben yaşım Burul. Bu haftaki programımızı Laura Marling'den What He Wrote ile açtık. Ee, haftanın yeni filmlerinden Beden ve Ruh filminde çok önemli bir rolü olan bir parçaydı. Bu hafta 11 yeni film var. Ee, çok dolu bir hafta. Bir yandan da bunların bir tanesi Blue adlı belgesel. E, filmin yönetmeni Sertan Önver ve yapımcısı Suzan Güverte de bizle olacak bugün. Ama filmlere ve söyleşiye geçmeden önce her zamanki gibi iletişim bilgilerimizi verelim. Açık Radyo'nun telefon numarası. 212 alan kodu 343 4040. Programımızın e-posta adresi ise. Sinefiller Ayrıca bu haftaki program destekçimiz Mehmet Kurtuluş'a da çok teşekkür ediyoruz. Evet bu hafta festival bitti ama sinemalar festivalmiş gibi devam ediyor. Filmlerin bir kısmı da zaten festivalde gösterilen e, filmler. Ve bunların arasında e, Beden ve Ruh bu senenin Berlin galibi olarak e, öne çıkıyor. Teşt Röhl, Eş, Eşley adı On Body and Soul diye çevrildi İngilizceye. E, beden ve Ruh'a dair aslında <gülüyor> iyice. ...çevirecek olursak... ...filmin yönetmeni... ...ildi koen ee, ...ilk filmiyle çok ilgi çekmişti... ...seneler önce... Ee, ...yanlış hatırlamıyorsam... ...altın kamerayı da almıştı... ...kanda... ...fakat... E, ...arada filmler çevirse de... ...epey bir süredir... ...bir 17 yıldır falan... ...film yapmıyordu... ...bu onun dönüşü oldu... Ee, ...dönüşü de... ...sağlam oldu... ...filmin başrollerinde... ...Alexandra Borbey ve... ...Geyza Morciani'yi yer alıyorlar... Ee, ...bir Macar filmi bu arada... Mezba'da geçiyor hikaye. Mezba'da geçen bir aşk hikayesi. Öyle deyince zaten hani bir, bir farklı bir aşk hikayesi olduğu hissediliyor. Mezba'nın yöneticilerinden Andre var, pek fazla konuşmayan, bir kolu tutmayan, bedeninde yaraları olan ve bir de Maria geliyor Mezba'ya. O da oranın denetimcisi. Onun da ruhunda bir takım yaralar var. E, muhtemelen e, hayatta işleyebilen bir otistik hem hafızasına hem işte insanlarla ilişkilerine bakınca ama hani bunun kimse bir şekilde değerlendirip de ona göre davranmıyor doğrudan böyle bir dışlanma alaya e, alınma ya e, maruz kalıyor e, ve bir şekilde Andre ile Maria'nın hayatları kesişmeye başlıyor daha doğrusu rüyaları kesişmeye başlıyor filmin öyle biraz e, doğa üstü tarafı da Metafiziksel. var Metafiziksel tarafı da var e, Hafif mizahı da var Yavaş ilerleyen öyle e, Yani karakterleri anlatınca Zaten böyle bir çok coşkulu Bir aşk hikayesi olmayacağını Tahmin edersiniz ama usul usul Yavaş yavaş e, Yaklaştırıyor karakterlerini e, Bir yanda mezbanın şiddeti Bir yanda e, rüyalarının Dinginliği bu sene hakikaten yani Berlin'de dediğim gibi dört ödül birden aldı. Altın Ayı, Fipreski, Ekumenik Jüri ve Berliner Post okuyucuları ödülü. Bir yandan biraz yarışma da zayıf bir seneydi ama... ...ben de e, orada gördüğümde böyle bir dilemiştim içerden, içimden orada en azından bir iki ödül almasını. Fazlasıyla yaptı bunu e, Beden ve Ruh. Burada da festivalde bir hayli sevildi diye ben e, aldığım duyumlardan fark ediyorum... E, bu haftanın ön plana çıkan filmlerinden biri Bu haftanın ön plana çıkan bir diğer filmi ise Ünlü Amerikalı yönetmen Martin Scorsese'nin en son filmi Silence Sessizlik adıyla vizyona giriyor bizde de Başrollerinde Liam Neeson, Andrew Garfield, Adam Driver, Shiran Hintz e, ve Tananobu Asano e, yer alıyorlar Bu da Scorsese'nin çok uzun süredir üzerinde çalıştığı bir proje aslında ee, değişik dönemlerde bu projeden bahsettiğini hatırlıyorum ben de Nihayetinde e, bu hafta gözlerimde Oscar döneminde çok pas geçildiği için de ayrıca tartışma doğurduğunun da altını çizelim Evet 60'larda yayınlanmış bir romandan uyarlıyor ee, Şusako Endo'nun yazdığı bir romandan Ve 90'lı yıllarda yazmış zaten senaryoyu hatta işte Gangs of New York'tan sonra çekmeyi de planlıyormuş. Sonra bir şekilde sürekli dediğin gibi hep olan bir proje. Bir yandan şeyi de hatırlamak lazım. Scorsese gençliğinde yönetmenliğe karar vermeden önce kiliseye girmeyi de düşünüyormuş. Onu hatırlayınca bu filmin konusu daha anlamlı geliyor. Portekizli Cizvit pederlerinin bir başka pederi, onların mentoru olan bir pederi aramak üzere... ...Hristiyanlığın yasak olduğu Japonya'ya gitmeleri. Ee, bir nevi aslında... 17. yüzyılda geçiyor. Evet, ha? Hatta ilk yarısında 17. Evet. yüzyılın. Ee, biraz böyle Apocalypse Now'u da hatırlatan bir başlangıcı var. işte, gitmiş uzak yerlerde e, önemli biri onlar için bir şekilde dinini de reddetmiş deniyor. İşte ama onu bulup geri getirmek lazım işte. Niye böyle yaptı falan derken onun müritleri iki tanesi e, gidiyorlar peşinden. E, ...filmin bir yandan e, Scorsese'nin daha sonraki dönemlerde... ...doğu felsefesine, doğu dinlerine de ilgi duyması nedeniyle... ...oradan da çok Hı -hı. referans barındırdığı söyleniyor. E, Oscar'larda dediğin gibi çok fazla görülmedi... ...ama görüntü yönetmenliğinde aday oldu, onu da söyleyelim. Evet, Scorsese'nin son filmi Silence Sessizlik... ...bu hafta itibariyle vizyonda... E, bir de tarz olarak çok farklı bir film var. Bu haftanın böyle çok farklı türlerde ön plana çıkan üç filmi diyebiliriz. Bir Macar filmi Berlin Film Festivali'nden, Scorsese'nin en uzun süredir konuşulan projelerinden biri. Belki hayatındaki hani kendisi için yaptığı filmlerden biri de diyebiliriz. Bu üçüncüsü ise bir ilk film Jordan Peele'in Get Out, kapan filmi. Ee, ve e, Amerika'da müthiş bir yankı uyandırdı. Çok konuşuldu. Gişe de çok iyi iş yaptı. Ee, Orjinal bir hikaye olarak e, çekilip e, ve bir ilk yönetmenin elinden çıkmasıyla en çok gişe yapan film olarak da Amerikan sinema tarihine de geçmiş sayılır bu arada. Evet, Film bir korku filmi. Her ne kadar Jordan Peele daha çok bir komedyen olarak adını duyurduysa da. Ama e, esas meselesi o korkuyu e, Amerika'nın ...her zaman özellikle son senelerde iyice yüze çıkmış olan bu ırk meseleleri üzerinden ele alması. Filmin başrollerinde Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener ve Bradley Woodford yer alıyorlar. Daniel Kaluuya bana fragmana baktığımda çok tanıdık görünmüştü. Black Mirror'ın ikinci bölümünde o pedal çeviren, çeviren kişi olan. kendisi. Evet. Ee, i̇şte... Genç bir çift Chris ve Rose kızın annesini babasını bir hafta sonu ziyaret etmeye karar veriyorlar. Artık ciddileşiyor işler. Fakat oğlan siyah, kız beyaz, kızın ailesi bir hayli de böyle güneyli ama şeyler, iyiler. Zaten en çok o konuşuldu. Böyle bir liberal olma arzusundaki beyazlarla filmin e, işte içe bir dalga geçti. Onları aslında korku, objesi, e, korkuyu yaratan unsur haline getirdiği... E, kasabaya gittikten sonra bir takım gariplikler olmaya başlıyor ve her ne kadar hani ya işte yeni erkek arkadaşla tanıştılar çocukta siyah çıktı herhalde onlardan en, biraz gerildiler derken e, Chris işin içinde başka şeyler olduğu başka e, meseleler olduğu e, hipnoz da yapabiliyor kızın annesi bu arada e, tam bir korku filmine dönüşüyor. Evet e, Get Out kapan filmi bu hafta e, korku gerilim e, janrı altında aslında yine Amerika'nın toplumsal meselelerine e, inceden inceye dokunan bir film e, türün meraklıları için özellikle tavsiye ediyoruz korku gerilim filmi sevenleri. Evet sevmeyenlere de yine de bu seneki bu belgesellerle beraber işte e, Baldwin I Am Not Your Negro O.J. belgeseli falan onlarla beraber bir takım halinde bu senenin e, izlenebilir izlenecek filmlerinden oldu. Şimdi bu filmin o zaman ana temasını dinleyen filmde e, açılışında kullanılan kullanılan parça Sikiliza qua waenga. <gülüyor> Yeni filmlerinden Get Out kapanın ana tema müziğini dinledik. Skiliza Kwa idi dinlediğimiz parça. 94.9 Açık Radyoda canlı yayında sinefil devam ediyor ve bu yoğun vizyon haftasının filmlerini tanıtmaya devam ediyoruz size. Evet çok iddialı bir kadroyla bir film geliyor bu hafta. Ee, macera komedi Going in Style son macera. Zac Braff yönetmiş. Başrollerde Morgan Freeman, Michael Caine, Ellen Arkin ve Anne Margaret yer alıyorlar. 1979 yapımı bir filmin aslında yeniden çekimi. Onda başrollerde George Burns, Art Carney ve Lee Strasberg yer alıyorlarmış. Ben o versiyona bir kere televizyonda denk geldiğimi hatırlıyorum yıllar yıllar önce... Ama artık ilerlemiş yaşında emekli üç yakın arkadaş birdenbire aslında bütün birikimlerinin ve emekliliklerinin uçup gittiğini fark ediyorlar. Amerika'daki bu meşhur ekonomik krizin bir parçası olarak ve de haklarını elde edebilmek için biz de soygun yapalım bari ve bizden çalan bankadan soyalım özellikle bunu diyerek sisteme karşı başkaldıran üç emeklinin macerası. Evet bu hafta bir de dönem filmi macera filmi var The Lost City of Z kayıp şehir Z James Gray yönetmiş başrollerde Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Sienna Miller ve Tom Holland yer alıyorlar ee, Percy Fawcett gerçek bir karakter yüzyıl başında Amazon ormanlarında El arayan e, İngiliz bir kaşif. Ve defalarca dönüyor, defalarca arıyor, oradaki maceralarını anlatıyor film. Zaten hayatının sonunda 1925'te orada kaybolmuş. Evet, e, onun dışında haftanın bir aksiyon filmi de Max Steel Bu aslında küçük dinleyicilerimizin bileceği bir karakter. Çünkü televizyonda çizgi filmi yayınlanıyor. Bu sefer live action film olarak karşımızda. Stuart Handler yönetmiş. E, başrolde e, Max'i Ben Wichens canlandırıyor. Annesi rolünde Maria Bellow ve ...Andy Garcia yer alıyorlar... E, ...Max aslında... E, ...genç olan ...annesiyle e, yıllar sonra... ...memleketine geri dönüyor... E, ...babasını kaybetmiş... ...arada bir bilim adamıymış babası... ...ama sonuç itibariyle arkasında... E, icat ettiği güç Kullanma e, kapasitesiyle Beraber ona yol gösterecek bir de minik Robotçuk bırakmış onun da Steel Max ve Steel bir araya geldiklerinde Ortaya bir süper kahraman çıkıyor Kötülüklere karşı mücadele eden Evet bu hafta Yerli filmlerde de Dört e, filmimiz var Her farklı türden e, biri Programın başında da dediğimiz gibi Blue belgeseli. Ona şimdi hiç girmiyoruz. Çünkü birazdan filmin yönetmeni Sertan Ünver ve yapımcısı Suzan Güver'te konuklarımız olacaklar. Onlarla uzun uzun konuşacağız bu belgeseli. 1990'lar Türkiye Rock Dünyası ve Blue Blues Band üzerine. Bir diğer film bu hafta İstanbul Festivali'nde hem ulusal hem uluslararası yarış yarışmada yer alan Zer. Kazım Öz'ün filmi. Nick Helilaş. Güler Ökten, Tomri Sincar, Hayley Seal, De Levent Özdilek ve Füsun Demirel başrollerde. Evet, Zer çok konuşuldu festival döneminde. Bunda birazcık da e, uğramış olduğu sansürü görünür e, kılmaya yönelik bir e, taktik uygulaması da geçerli oldu ama... E, ...vallahi bu yolsu elektrik olarak kendilerine geri döndü diyebiliriz. E, festivalden sonra Kültür Bakanlığı e, eser işletme belgelerini iptal ettim. Ee, ve çünkü iki sahneyi kesmesini istemişti Kültür Bakanlığı Üstelik daha önce Kültür Bakanlığı'ndan destek aldığını Proje döneminde de altını çizelim Kültür Bakanlığı'ndan destek e, alıp yine aynı bakanlık tarafından sansürlenen ilk film olarak da tarihe geçmiş oldu. E, yönetmen e, tekrar kurguya girip o bölümleri kesecek e, hem bütçeleri hem zamanları olmadığı için hani ben onları karartayım demiştim. Sonra festivalde izlediğimiz kopyasında o kararmış iki sahnenin üzerinde bu bölümlerin hani bu şekilde karartılmasının sebebi... E, Kültür Bakanlığı'dır e, ibaresi yer alınca e, bakanlık bu durumdan pek hoşlanmamış tahmin edeceğiniz gibi. E, onun üzerine eşer işletme, eşer, eser işletme belgesini iptal ediyor. E, tekrar başvurmak zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla e, o bölümleri çıkartıp bugün itibariyle vizyona giren versiyonunda yani o bölümler yok. Onun da altını çizmiş olalım. E, yine de hani desteklediği filmi sansürlemek konusunda Son derece ısrarlı davrandığını görüyoruz Kültür Bakanlığı'nın çok üzücü. Tabii yani bu eser işletme belgesi başımıza ve sektöre bela olmaya devam edecek derken tam olarak da böyle şeyleri kastediyorduk evet. zaten. Ve bunu görünür kırmak, kılmak festivalde mümkünken Hı -hı. dediğin gibi normal gösterimde... Hı -hı. Niye bu kadar Görecekler uğraşıyorlar bu filmle de? Hani içeriğini belki de birazcık anlatmak lazım. E, diaspora'da Amerika'da başlıyor aslında. E, genç müzisyen Jean e, kanser tedavisi olmak üzere memleketleri Afyon'dan gelen babaannesiyle... ...hastanede onun yanında refakatçi kalırken yakınlaşıyorlar. E, babaannenin geçmişine dair bir şeyler öğreniyor. E, babaanne e, hayatını kaybettikten sonra da onu e, defnetmek üzere Türkiye'ye geri döndüklerinde... ...babaannesinin kendisine... E, hastanede söylemiş olduğu bir şarkının peşine düşüyor Zer adlı bir şarkı Oradan aslında babaannesinin 1938 Dersim katliamında ailesini kaybeden e, küçük çocuklardan biri olduğunu ve oradan gelen e, bir sızı ve acıyla e, hani bütün hayatı boyunca ve e, saklanarak aslında bu gerçeği de ailesinden saklayarak yaşadığını öğrenip e, kendi köklerine doğru bir yolculuğa çıkıyor. Önce Afyon'a oradan Dersim'e uzanan e, bir e, hikaye genç müzisyen Can'ın köklerine yaptığı yolculuk zer filminde. Evet bu hafta bir de yerli e, komedimiz var. Kolonya Cumhuriyeti. Murat Kepez yönetmiş. Başrollerde <gülüyor> Çağlar Çorumlu, Büşra Pekin, Mahir Pek ve Uğur Bilgin yer alıyorlar. Bir BKM komedisi. E, çok yoğun bir e, üretimde bu aralar. E, ufak bir beldede il olma e, vaatleriyle belediye başkanı e, seçiliyor. Peker Mengen adlı bir karakter. Bir şekilde e, olaylar kontrolden çıkıyor ve belde kendini ülke ilan ediyor. O da bitmiyor. Bu 5000 bin kişilik belde e, Amerika ile savaşa giriyor. Yanlışlıkla bir Amerikan gemisine e, batırıp. E, ardından da bir şekilde e, uzaylılardan yardım alıyorlar bu esnada. E, yani BKM komedilerini sevenler için bu oldukça e, fantastik ögelerde içeren bir örneği bu hafta gösterimde. Evet... E bir de Miraç adlı bir hiyali filmimiz var. Enes Hakan Tokya yönetmiş, başrollerinde Ufuk Bayraktar, Meltem Miroğlu, Arda Şahin ile Emircan Çal yer alıyorlar ee, Bu da birazcık hem 23 Nisan çocuk bayramıyla aynı gün mira çıkan diline denk geliyor diye böyle iki tarafa da hitap edecek bir iş çıkmış TRT yapımı olduğunu altını çizelim hayatını kaybeden bir arkadaşlarını görmek üzere onun yanına çıkma planları Kur'an iki küçük çocuğun hikayesi Evet bu hafta bir yeni bir eski animasyonumuz da var. Maşa İmedvet, Maşa ile Koca Ayı. Maşa ile Koca Ayı son yılların en favori çizgi filmlerinden biri. Özellikle okul öncesi çocuklar için. Ee, televizyonda yayınlanıyor, dergileri çıkıyor, oyuncakları e, vesaireyle. E, sonunda e, Beyaz Perde'de de birazcık da interaktif bir formatla seyircilerle bir araya geliyor. Evet Türkçe projede Doğukan Manço ve Aydilge de varmış. Evet, çocuklu programcı ile çocuksuz programcı farkı bu ben ilk <gülüyor> defa duyuyorum Maşar'ı koca ayı. Bir de tekrar gösterime giren Moana var. O da geçen senenin en çok konuşulan animasyonlarından biriydi. Şarkısı Oscar adayı oldu Güney Pasifik'teki genç bir kızın maceralarıydı. O da e, bu 23 Nisan hafta sonu şerefini tekrar gösterimde. Evet, şimdi haftanın yeni filmlerinden e, Going in Style Son maceradan bir şarkıyla devam edeceğiz. Jamie Cullum seslendiriyor. Hey, look me over. Hey, look me over. I figure whenever you're down and out, the only way is up, and I'll be up like a rose, But high on the vine. Don't thumb your nose, but take a tip from mine. I'm a little bit short of the upper room, but let me get me some and look out world well, here. I The clover mortgage up to here, But don't pass the pain folks Don't pass the cup I'll think whenever you're down and out The only way is up And I'll be up like a road Jamie Cullum'dan dinledik Hey Look Me Over. Bu haftaki yeni filmlerden Going in Style'da kullanılan bir parçaydı bu. Evet, demin dediğimiz gibi bu hafta bir de yerli belgesel gösterime giriyor. Blue. Filmin yönetmeni Sertan Ünver ve yapımcısı Suzan Güverte stüdyoda bizlerle hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Öncelikle hayırlı olsun. Film bugün itibariyle vizyonda festival, İstanbul Film Festivali yolculuğunu tamamladı. Hemen akabinde vizyona girdi. 13 salon galiba gördüğüm kadarıyla bugün 14, 14 oldu süper. <gülüyor> ayrıca tebrikler. E, yerli filmlerin salon bulmakta çok zorlandığı bir dönemde. Üstelik belgesel olarak e, girmiş olması ayrıca mutluluk verici. Ee, ...birazcık filmin genel hikayesinden başlayalım... Hani ...biz biraz biliyoruz... hani ...bir süredir takip ettiğimiz için projeyi... E, ...ilginç de bir hikayesi var... ...yani hem konu ilginç... ...hem siz nasıl dahil oldunuz... ...hani böyle bir proje nasıl geldi aklınıza... ...ve biraz filmin yolculuğunu dinleyebilir miyiz? Aslında Kerim Çaplı'nın ölümünden sonra... Bir ...aklımın bir köşesinde yer edinmeye başlayan bir hayaldi... ...ama... ...uzun süre öyle bir köşede kaldı ve tozlandı... ...ancak 10 yıl kadar bir süre geçtikten sonra... ...Suzan'la çalışmaya başlayınca... ...proje hayatı geçirmeye karar verdik... ...ondan sonra da... E, ...yoğun bir araştırma süreciyle başladık önce... ...yaklaşık bir yıl boyunca... E, ...kimlerle görüşeceğimize... ...nasıl bir yol izleyeceğimize dair fikirler ürettik... ...çekim aşaması ve post prodüksiyon da... ...bir buçuk yıl kadar sürdü... ...yani toplam iki buçuk yılda çok zorlu bir sürecin sonunda... ...bugüne geldik... Evet, sizin... E... Projeyle ya da Sertan'la bir araya gelmeniz nasıl gerçekleşti? Ee, biz Antalya Film e, Sertan'la birlikte çalışıyorduk. Sonrasında Sertan e, böyle bir film yapmak istediğinde... E, aynı emellerimiz sayesinde önce ona bir baktık. Aslında bir belgesel yapmayı çok istiyorduk ve televizyon için sinema için, sonra vizyona çıkabilecek bir belgesel yapabilir miyiz diye düşünüyorduk. Sonra bunu yapmak için hangi öğelerin değişmesi gerekiyor hmm. ona baktık. Senaryo, görüntü yönetimi ve hikaye anlatımı e, bu anlamda çok değiştirilmesi gerekiyordu. E, ön araştırma dediğimiz kısımda en çok çalıştığımız bölüm bu oldu. Çünkü filmde dört karakter var. Yavuz Çetin Kerim Çaplı 90'lar ve Blue Blues Band. Dört karakterli bir hikaye anlatımı çok zor. En çok çalıştığımız kısım bu oldu. Benim en çok devreye girdiğim kısım bu oldu açıkçası. Sonra senaryoyu yazmaya başladık. O sırada da görüntü için John Thomas, Red Hot Chili Peppers klipleri ve Iron Maiden seni yapan... Yönetmen, ondan görüntü danışmanlığı aldık. Yekta Kopa, Kopağan'dan proje ve Kurtçe ve Turgula'da hep böyle hikaye için danışarak ilerledik. Çünkü belgesel yapmak çok zor ve belgeseli izlemekten herkes çok korkuyor. Biz bunu değiştirebilir miyiz acaba diye nasıl renklendirebiliriz diye buna çok çalıştık. Zaten karakterleriniz de çok renkli. Hani oradan iyi bir malzemeniz var ama yine de tabii ki çok iyi malzemeyle bile bazen ...o korkutucu belgesellere dönüşebiliyor. Blue'da e, çok ciddi bir dediğiniz gibi röportaj süreci var. Tabii ki Blue Blues Band'in diğer üyeleri Batu Mutlugil ve Sunay Özgür... ...Erkan Oğur, e, Aylin Aslım, Teoman, Nejat İşler... E, ...dönemin her türlü müzisyenleri, işte Murat Şeker gibi müzik yazarları... E, ...nasıl bir elemeye gittiniz ya da nasıl listeyi ortaya çıkardınız... İlk, i̇lk listemiz aslında yaklaşık 200 kişi kadardı. Çok geniş bir listeyle <gülüyor> başladık. Şaşırtıcı <Ke> değil. <gülüyor> evet. Kerim Çaplı da özellikle çok büyük soru işaretleri olduğu için kimden ne alacağınızı tam olarak bilemiyorsunuz. Kerim Çaplı ile ilgili olan kısım biraz e, röportajda ilerledikçe ortaya çıktı aslında. Yani her isim yeni bir yeni bir isim işaret etti bize. Öyle öyle ilerledik. yavuzda da biraz daha kolaydı işimiz tabii Kerim Çaplı'ya göre. Ama sonunda röportajlardan özellikle kişisel olarak ben çok memnunum. Çünkü bir orada bir samimiyet, bir dürüstlük yakalayabildiğimizi düşünüyorum açıkçası. O çok hissediliyor filmi izlerken. Ben filmi Galada izledim. Böyle Galada tam böyle nasıl diyeyim... ...gençliğimizle yeniden karşılaşma anı gibi bir şey orada beklerken hep beraber... ...hem böyle bir kaygı neyle karşılaşacağız ve hani pek çoğumuz gözyaşları içinde çıktık salondan ee, hem bir o zamanları yaşamış hakikaten onları sahnede izlemiş neredeyse işte çarşamba perşembe akşamları görüp ama ne kadar önemli ve tarihi bir şeye de tanıklık ettiğimiz o kadar da ayrımında değilmişiz yani çok büyük keyfini sürüyormuşuz ama ne kadar büyük bir keyif sürdüğümüzü insan içinde yaşarken o kadar iyi anlamıyor bugün geri dönüp baktığımızda ben bunun en çok o çerçevelemesini sevdim yani hem 90'lara belli bir mesaj ...mesafeden bakıp bize yeniden hatırlatma... ...bizim gibi yaşamış olanlar için nostaljik... ...ama hiç belki duymamış olan gençler için de... ...hakikaten müzik tarihimizin çok önemli bir bölümünü... ...tanıtıcı bir misyonu da e, var gibi geliyor... ...üstelik bunu çok eğlendirici bir biçimde de yapıyor... E, ...bütün bu arşiv görüntülerini toplamak nasıl oldu... ...o da zor bir şey... ...çok zor oldu... ...değil mi? Yani, <gülüyor> maalesef tabii Türkiye'de bu... Önemli sorunlardan bir tanesi belgesel yapmaya kalkıştığınızda direkt karşınıza çıkıyor. Çok büyük bir sıkıntısı var. Kerim Çaplı ile ilgili yani bir kare bulmak için bile çok aylarca uğraştık neredeyse. Yavuz'un tabii en azından kliplerinin olması, hı hı. işte albümlerinin yayınlanmış olması bize biraz avantaj sağladı ama orada aile fertlerinin tabii çok büyük katkısı var. Özellikle Dinam Hanım'ın, Yavuz Çetin'in eski eşi. Yani zamanında eline bir kamera alıp, ...sürekli bir sürü şey çekmeyi akıl edebilmiş bir insan... ...o yüzden teşekküriz kendisine. Evet hem akıl edebilmek hem de o kasetleri kaybetmemek... ...çünkü bir de öyle bir şey var... ...biz bunları kaydetmiştik acaba onlar nerede... ...hangi taşınmada nereye girdiler... ...yani o da o dönemde çok olan bir şey... ...şimdiki gibi böyle harddiski atmak falan da yok... ...böyle bir daimi kaybolan kasetler varken... ...televizyondan, TRT'den de var... ...TRT değil daha sonra Dream TV'den... ...çeşitli Hı -hı. televizyon kanallarından var... ...Amerika'dan bile arşiv bulmuş musun? Aslında evet Amerika bacağına bir ayrıca sormak evet, onu... istiyorum ben size. Ee, hani orası bayağı başka kendi içinde bir macera gibi. Evet o çıkılması gereken bir yolculuktu. Çünkü Kerim Çaplı'nın e, burada hep tabii belli hikayeleri şehir efsaneleri duyuluyor. İşte şöyle yaparmış böyle yaparmış. Hem Amerika dönemiyle ilgili şununla çalmış bununla çalmış. Hem de burada bazı sergilediği enteresan davranışlar üzerine <gülüyor> Orada hem şunu görmemiz önemliydi... Yani ...bu adam 15 yaşında nasıldı? Hı -hı. Yani daha eski arkadaşları onu nasıl tanımlayacak? Hem de bütün bu dedikodular... işte Jim Hendrix, Mankins... ...bunların iç yüzü nasıldır, nedir, ne olmuş aslında? Bunları direkt tanıklık eden... ...birebir yaşamış insanlardan öğrenmek... ...önemliydi bizim Hı -hı. için de bunu da böyle yansıtmak. Evet bir de aradan ciddi bir zaman geçmiş... ...onları bulmak için de orada... E, ...baya bir arkeolojik çalışma yaptınız evet, sanıyorum. Evet yani evet. Bir yıl boyunca yaklaşık... Hı -hı. ...insanları e, bir şekilde... ...yerlerini tespit ettikten sonra... ...bir yıl boyunca bir haberleşme süreci yaşadık. Oraya gidebil gidebilmeyi başarana kadar. Biz aslında 16 Temmuz'ta gidecektik. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten bizi... ...yani 15 Temmuz kimleri neleri vurdu... ...bunları ileride dinleyeceğiz deprem gibi. O gün ben şuradaydım, buradayım dedi. de. Biz yani valizimizi yaptık. Sabah gidiyorduk yani... ...gidemeyince bizim bütün randevularımız... ...bütün prodüksiyon, biletler, otel... ...her şey yandı. Zaten yani belgesel biliyorsunuz... ...bütçeli bir iş değil. Bittik yani... ...toparlamamız altı ay sürdü. 6 ay sonra tekrar gidebildik. Baya filmin bütçesini ikiye katlamış bir şeyden bahsediyorsunuz. Kesinlikle. Ama değdi. Çünkü şöyle bir şey oldu. Biz gittiğimizde şununla karşılaştık. herse oradaki herkes... ...Kerem'in Türkiye'de çok ünlü olduğunu zannediyorlarmış. Bize dediler ki nasıl yani... ...biz dedik yani biz Kerim çaplı tanıtmak için... Yani ...çok onun için yapıyoruz bu filmi... Neden Kem tanıtmaya ihtiyaç duyuyorsunuz? O çok ünlü değil mi orada? Yok değil falan. Hikayeyi alattığımızda Hı -hı. çok şaşırlar. Çünkü New York'ta hala Kem bir efsanedir diye bahsettiler bize. O zaten onu duyma için Hı -hı. gitmeye değerdi yani. Evet biz de zamanında böyle hakikaten işte şehir efsanesine dönüşen farklı farklı hikayeler e, dinlemişken... E, ki dediğim gibi hani o dönemi yaşamış biri olarak ben filmde bilmediğim de bir sürü şey öğrendim yani onun da hani altını çizmek istiyorum özellikle en sonlara doğru o Kerim Çaplı'nın kayıp albümünü dinleme şansına kavuşmak o başlı başına ayrı bir hediye oldu hepimize evet o bizim çok önem verdiğimiz bir noktaydı yani bu şarkıların duyulması çünkü kime dinlettiysek yani filmde gördükleriniz dışında görüştüğümüz insanları da hatta Amerika'da Grammy kazanmış bir iki prodüktöre filan diletme şansımız oldu. Filme tabii bunları koyamadık ama... ...inanamadılar böyle bir albümün yayınlanmamış olmasına. Yani aklı sıra erdiremediler. Çok etkilendiler hakikaten. Evet filmde Blue Blues Band'i anlatıyorsunuz ama... ...özellikle dediğiniz gibi dört karakterden biri. Kerim Çaplı ve hani bilmeyen dinleyiciler için de söyleyelim... ...hayatının sonuna doğru bir albüm kaydediyor Kerim Çaplı... ...ve her şeyini kendi yapıyor... Yani tamam. her şeyini kendi çalıyor. O Pek, vokallere, şey. kadar. Pek <gülüyor> vokallere kadar. Pek vokallere kadar. Yani düşünmesi bile bir garip geliyor. Bütün onların hepsinin birbirini tutması, etmesi ve dinleyince de e, yani öyle hiç de tek işten çıkmış gibi değil. Tabii bu kadar bahsedince bir de dinletmek lazım. Kerim Çaplıdan Mainline.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 Kerim Çaplı'dan dinledik Mainline 94.9 Açık Radyo'da Sinefil'de canlı yayındayız ve bugün vizyona giren Bluu belgeselini konuşuyoruz yönetmeni Sertan Ünver ve yapımcısı Suzan Güverte ile ee, hakikaten tarihi bir şey dinledik şu anda Açık Radyo'da e, Kerim Çaplı'nın her şeyini kendi başına yaptığı albümden müthiş bir parça ki belgeselde de dile getiriyorlar. O kadar funky bir soundu var ki, yani böyle hani Prince gibi ve hatta hani o ayarda düşünülebilecek bir adam tam da Prince'in ölüm yıl dönümünün yaklaştığı şu günlerde. Tam bugün hatta. Galiba. Bugün değil mi? Hmm. Evet, e, sanki böyle bir akraba ruhlar gibi de geliyor e, bize. Minyonlukları falan da... <gülüyor> değil mi? İkisi de ufak evet. tefek. Çok Aslında, enstrüman çalan. Evet. evet. Asıl albümde çok inanılmaz bir parça var Türkçe. Onu Tam Kerim Çaplı yansıtmayacağı için tabii filme koymadık orada oruna sıra gelmedi ama istiyorsanız size ayrıca dinletelim çok çok şaşırırsınız <gülüyor> inanamazsınız yani çok isteriz. Peki o albümün bir, bir elden geçirilme ve bir bir şeye dönüştürülme ihtimali çıktı mı bu süreçte? As Aslında daha önce de bir uğraşanlar olmuş yanılmıyorsam İskender Paydaş hmm. ve Güraçat biraz uğraşmışlar işte kanal kanal kayıtları alıp işte akustik davul ekleyip vesaire hmm. Kerim abinin e vokallerini koruyup ama Tabii Kerim Çaplar herkesden çok daha farklı bir şekilde düşünüp oluşturduğu için şarkıyı bir şekilde oturtamamışlar birbirini. Öyle bir hayal tabii yani kurulması güzel bir hayal ama bizi biraz aşan bir durum. <gülüyor> değil mi? Yani şöyle o bir o bir yani çocukların hayali değil de yani onlara ait bir dünya. Ona ortak olmak değil destek olmak isteriz. Hı hı. İstiyorlar. Ee, onu biz organize etmeye doğru şey yönlendirmeye çalışıyoruz ama çok hassas bir konu olduğu için biraz dışarıdan böyle koruya koruya gitmeye çalışıyoruz çünkü Kerim Çaplı'nın hikayesi biraz farklı çocuklarıyla hiç vakit geçiremediği için orada o yüzden çok hassas noktalar var onlar hazır olduğu zaman biz hazırız bir dijital proje bile hazırlıyoruz yani şu an onun için. Filmin tabii profesyonel tarafının yanı sıra bu tüm karakterlerin e, müzikal hayatlarının yanı sıra özel hayatlarına dair öğrendiğimiz o biyografik öğeler de çok dokunaklı bir taraftan. Aslında ikisinin de çok zor çocuklukları olmuş filmde onu anlıyoruz. Ee, bir annesizlik durumu var ee, ve hani e, genelde travmalar e, sanatsal dehalar yaratır derler e, sanki ikisinde de bu izi görüyoruz. Bir yandan onların da arkada bıraktıkları çocukları var. Filmi onunla açma kararını ben bir sormak istiyorum. Çocuklarla başlıyoruz yanlış evet. Ya Biraz şöyle olsun istedik. Yani aynı zamanda çocuklar için de özellikle Ahmet için tabii. iki yaşında en son görmüş babasını. Yani doğrudursa hatırlamıyor bile. Yavuzcan gene en azından sekiz yaşına kadar vakit geçirebilmiş. Ama aslında onların da biraz babalarını tanımalarına vesile olacak bir iş olduğu için. Bu açılışı onlar yapsınlar istedik. Evet e, pek çok açıdan e, şey bir film e, o açıdan dokunaklı e, bir de hani filmin kahramanlarından biri doksanlar doksanları e, şey yaparken tahayyül ederken film için orada nasıl bir yaklaşım belirlediniz o dönemi ben de o dönemde büyümüş biri olarak zaten filmde bahsedilen birçok şeyi zaten tecrübe ettim o yüzden e, kritik nokta şuydu tabii. O nostalji tuzağına düşmemek. Yani fazla iyimser bir tablo çizmemekti. Yani çünkü Türkiye çok da farklı bir durumda değil aslında. Biraz daha iyiceydi diyelim. E, ama tabii bizim birçok şeyden haberimiz olmuyordu belki. En azından belli bir yere kendimizi kapatıp... ...istediğimiz gibi vakit geçirebileceğimiz bir gece yaşayabiliyorduk. Kendi kafamıza uygun insanlarla falan ama... E, ...biraz e, şu da vardı. Şimdi... O zaman tabii her şey yeni keşfediliyordu. Kendi kendimize yaparak öğreniyorduk bazı şeyleri. Ee, şimdi bu alt kültür de sistemin aslında egemenliği altına girdiği için. Yani mesela bir mağazada gidip işte zincirli kodlar, yırtık kodlar falan, falan bulunabiliyor. O zaman hakikaten kod üzerinizde yırtılırdı. En basit örnek. Ee, ve bir, bir şeylerin zorluğu o e, müziklere, başka şeylere mesela bir kopan bir gitarın teline falan. Bunlara ulaşmanın zorluğu. ...bunlar için verilen mücadele... ...biraz bunu da yansıtabilmek istedik. Ve o müziklere de ulaşmanın... ...yani gidip kaset doldurtmak diye bir şey vardı. Kesinlikle Öyle mi? Spotify'da Tabii. ben bir düğmeye bastım... ...istediğim her şeyi dinleyeyim falan... ...yok yani o... Orijinal kaset ya gelmez gelirse dünyanın parası işte birileri plak getirecek de oradan çekecek de işte biri birine söyleyecek de bilmem kaçıncı kopya halinde dinlerdik. İşte o networkler oluşur abiler ablalar vardır hani beslenilen ve yeni nesli şey yapan doyuran besleyen dediğin gibi hani yeni neslin aslında hani bir tık uzağında her şey ee, belki de. Onun verdiği birazcık kolaylık ve şımarıklıkla da biz belki eskiden daha mı çok kıymetini biliyorduk. Evet, o yüzden daha farklı, daha kişisel bağlar kurabildik muhtemelen. Ya yani bir kase alınca çünkü en <gülüyor> son saniyesine kadar, yani baştan sona sürekli dinlerdik. Yani bütün şarkıları ezberebilirdik, bütün şarkı sözlerini ezberebilirdik. Şimdiki gibi şimdi bir şarkıyı bile belki tam dinlemeden başka bir şey tıklıyor insanlar. Hatta o şarkı sözlerine ulaşmak için de. ...işte ya yine orijinal kaset bulunacak... ...ya da oturup defalarca dinleyip... ...o bilmediğimiz İngilizce ile... ...onları tahmin ede ede. Neyse ki hep Amerika'da kuzen olan birileri olurdu... ...o bir gelirken bir şeyler getirirdi neyse ki. E, filmin çok da hoş bir galası oldu. E, galanın hemen akabinde de... ...çok özel bir gece... E, ...düzenlendi. O da ayrı hani... E, ...duygulandıran bir an oldu. Benim... İki açıdan çok etkiledi. Çünkü bir süre önce kapanmış olan Hayal Kahvesi ki aslında orijinal yeri de değil hani Hayal Kahvesi'nin e, eski düşüneya da e, sizin filmin e, galası için özel bir parti oldu akabinde. O geceye özel açıldı ve sonra kapandı tekrar. Bir süredir hani bu Beyoğlu'nun kapanması, dönüşmesi, yok olması ve hatta bu 90'lar kültürünün ee, de aslında Beyoğlu'nda bir Kadıköy bacağı vardı. Bir Beyoğlu bacağı vardı ama Beyoğlu çok kuvvetliydi. Şimdi neredeyse o döneme dair hiçbir şey kalmamış olması. O gece buluyla beraber ben sanki böyle Beyoğlu'na da bir veda ediyormuşuz gibi bir hisse kapıldım. Öyle oldu. Ya aslında şöyle, bir filmi yani bir film bir ürün üretmekten çok farklı değil ona bir imaj çizdiniz ya da onun içini doldurduğunuz asla onun bütün dünyasını doğru şekillendirmek gerekiyor. Biz galasından işte anma gecesi partisine kadar ya da posterine kadar bundan sonra gittiğimiz yerlere filmin çıktığı sinemalara kadar aynı ruhu temsil etmesi gerektiğini düşünürüz. O zaman zaten doğru bir yapım oluyor o. da aynı şekilde yapıldı. Bir de tabii Blue Blue'nun şöyle romantik bir tarafı var. Ben 90'larda çocuktum. Ama ben şimdi gördüğümde o Mojan'ın son zamanlara de girdiğimde şöyle demiştim. Ya burada bir şey var. Ne bilmiyorum ama çok özlediğimiz bir şeye benziyor. Bizim şarkılarda dinlediğimiz bir şeye benziyor. Biz onu Bulun'un çekimlerinde anladık ne olduğunu. Çok kısa anlatayım. Müzisyenler birbirleri hakkında hiçbir şekilde kötü bir şey söylemiyorlar. Birbirleri için her şey yapıyorlar ve çok nezaketle davranıyorlar. Ya mesela bir röportaja gidiyoruz. Adamın deri ceketler, dövmeler, bilmem neler geliyor. Sonra Kerim abi benle işte 8 kere 10 kere tanıştı ama ben bunu röportajda söyleyemem. Kerim abiye ayıp olur diyor. Yani öyle de naif bir ruh. Sonrasında dedik ki eğer bu iş böyleyse böyle insanların dünyasıysa 90'lar. Bunun galası da öyle olması gerekiyor. Partisi de öyle olması gerekiyor. O yüzden jübile gibi oldu yani açıkçası dediğiniz gibi yani. Evet sizin için nasıl bir geceydi o. Herkes bir de sahne aldı. Filmde izlediklerimiz e, oradan da tekrar dile getirdiler hem filmle ilgili hislerini. Evet, yani birçok açıdan çok anlamlı oldu. Erkan Yavuz Yavuzcan'la birlikte çalmış olması, işte Tanju Eksey'in, Volkan Başarı'nın birçok ismin sahne çıkması. Çok istediğimiz bir şeydi. İlk, ilk günden beri böyle bir parti hayalini kuruyorduk. Böyle bir isteyenin çıkıp çaldığı. her kahvesinin olması çok güzel oldu. Çok anlamlı oldu bizim açımızdan. Yani böyle böyle kapattığımız Hı. için en azından mutluyuz her kahvesini. <gülüyor> yani kapatmış olmak istemezlik de var ama. Biraz şey gibi de o, emek arada festival için açılırdı, tekrar kapanırdı. Hı. Çok çok benzer hisler yaşadım ya yani emek gitti bu gece Hani müzikal tarihimize de hani sanki veda ediyoruz onunla beraber. Ben hızlıca vizyon programına şöyle bir bakıyorum. İstanbul dışındaki dinleyicilerimiz için de Ankara İzmir ve Bursa'da da gördüğüm kadarıyla vizyona giriyor gayet güzel. Onlar çünkü arada çok şikayet ediyorlar. Mailler evet. geliyor bize buraya ne zaman gelecek diye. Ee, özellikle de hani belirtmek istiyoruz ki bu tarz filmler girdikleri hafta sonu izlenmesi gerekiyor. Evet. Devamlılığı için hemen bu hafta içerisinde e, Blue'yu izlemek için e, sinemaya gidiniz. Ve sinemada hakikaten ben evde tek başıma izledim ve keşke böyle yine ben de bir grupla izliyor olsaydım hissine kapıldım. Hatta arkadaş grupları olarak gitmek evet, lazım <gülüyor> kalabalık böyle e, beraber. Evet, en başta dediğin gibi yani 90'ları yaşamış olanlar için zaten hani kaçırılmayacak bir e, deneyim onu hatırlamak için. Ama e, daha genç izleyiciler için de yani Türkiye'nin yetiştirdiği çok önemli müzisyenler hakkında belli bir dönem hakkında belli bir kültür hakkında çok şey var filmde. Ve onun ötesinde çok da güzel parçalar var zaten sırf müzikleri dinlemek için bile gitmeye değer. Evet, çok teşekkür ediyoruz biz teşekkür ee, teşekkür programımıza ben konuk ettim, olduğunuz canım. ve hani film için de ayrıca <gülüyor> çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ee, kapanışı da e, bir Yavuz Çetin parçasıyla yapmak istedik biz. Evet, kapanmadan teknik masada Selahattine ve bu haftaki destekçimiz Mehmet Kurtuluş'a çok teşekkür ediyoruz. Evet, bu haftaki konuklarımız Sertan Ünver ve Suzan Güverte'ye de çok teşekkürler, teşekkür. Yavuz Çetin'den dinleyeceğiz, her şey biter. İyi seyirciler, iyi hafta sonları. Benimle yaşamak seni hasta ediyor, her gün söylüyorsun. Ayakta duracak hali yok Neler oluyor anlamıyorum Ama bittiğine hiç şeye yok Bir gün gelir herkes kendi yoluna gider Her şey nasıl başladıysa öyle biter Bir gün gelir herkes kendi yoluna gider Her şey nasıl başladıysa öyle biter Harcanmış zaman diyorsun. Güzel olan anıları hatırlamak artık çok zor diyorsun. Yorgun aşkımızın ayakta duracak hal yok. oluyor anlamıyorum ama bittiğine hiçbir yok bir gün gelir herkes kendi ona gider her şey nasıl başladıysa öyle biter Herkes kendi yoluna gider Her şey nasıl başladıysa öyle biter öyle bit güzel bir gün gelir herkes kendi yoluna gider her şey nasıl başladıysa öyle güzel Nefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burun